ربي شرح لي صبري ويسير لي أمري رحل عبدة من لساني افقه قولي آمين بحرمة سيد المسلم أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله La ilahe illallah vel hafgu limelikül mübin Muhammedur Resulullah sadikül ve enzil emin <gülüyor> Aziz müminler Muhterem Müslümanlar Geçen dersimizde Allahu azim zikri tesbih etmek zikri tesbih etmek ya ona ibadet etmek mevzuunda zihnimizi kurcalayan ve sık sık sorulan bir sualin cevabıyla meşguldük. Madem ki Allahu Azim insanları kendisine ibadet etsinler diye halk eyledi yeryüzüne o maksatla getirdi o halde bu insanların Allah'a ibadet etme şekilleri zamanları zeminleri de onun tarafından belirtilmişti Allah'a nasıl ibadet edileceğini insanlara öğretmek, anlatmak, aktarmak, bildirmek için de peygamberler göndermişti. Allah'a nasıl ibadet edileceğini göstermek için kitaplar göndermişti. Ancak yeryüzünde öyle bölgeler, öyle beldeler, öyle çevreler, öyle kıtalar var ki ne peygamberin geldiğinden haberi var, ne bir kitabın geldiğinden haberi var, ne dini tebliğattan haberi var, ne dini nasihattan haberi var. O halde, yarın mahşer gününde, hesap gününde, dini bir çevrede, İslami bir muhitin içinde yaşayan bir insanın hesabı ile dinin, İslam'ın, kitabın, peygamberin varlığından habersiz memleketlerde yetişen insanların mahşer günü hesabı nasıl olacak, nasıl görülecek? Mekke-i Mükerreme'de yaşayan bir insanın hesabıyla Moskova'da komünist bir diktanın altında, baskının altında yaşayan bir insanın hesabı aynı mı olacak, muhasebesi aynı mı olacak? Bu suanın cevabıyla geçen dersimizde biraz meşgul olduk ve meseleyi temelden ele almak suretiyle genişletmek istedik Allahu u Azimüşşan'ın adil mutlak mutlak adalet sahibi olduğunu anlattık mütekin her cuma günü hatibin hutbeden inmeden evvel okuduğu bir ayet-i baş kısmını naklettim İnna Allahı emir edilir adli ve istan. Allah adaletle emrediyor. Çünkü kendisi adildir. Çünkü kendisi mutlak adaletin sahibidir. Her meselede, kimpatin bütün çizgilerinde, semawafun arzun asumanın. Her noktasında, her nakışında, her akışında, her üslubunda, her tarzında, her tavrında, her biçiminde Allah'ın adaleti görülmektedir derim. Her şimdi Allah'ın adaleti var. Güneş sistemi adilane hareket etmektedir Atom... Çekirdeği etrafında elektronların dönüşü adalet-i ilahiyeti içindedir. Semavatın durumu adaleti mutlakadan tecelli ettektedir. Arzın her şeyin içinde mutlaka adaleti göreceksiniz. Eşyada, maddede, tabiatta, hılkatta, fıtratta, şekilde her şeyde mutlak adaletin nakışlarını görebileceksiniz demiştim. Bununla beraber bir de her mahlukun hıyıkatinde rahmet ilahiyeye, ilahi rahmet tecellisine de mutlaka şahit olacağız. Allahu Azimüşşan adil olduğu gibi rahmet sahibi Rahman ve Rahim'dir de. Bu temel prensipleri bilmeliyiz ki sualin cevabını daha kolay verelim zihnimize daha iyi nakş olması için bu temel esaslar bilmek lazım geliyor. Allahu u Azimüşşan kendisini zat-ı insanlara anlatırken Besmele-i Şerife'de görüyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim diye takdim ediyor. Ey insanlar bilin ki ben Allah'ım Celle Celaluhu hemen kendisini arz ediyor Er-Rahman-i Rahim rahman Mutlakım rahim Mutlakım buyuruyor o halde mümin bilecektir ki yeryüzünde mümin bilecektir ki hiç kimse Allah'tan daha merhametli olamaz Allah'tan daha merhametli kim var kimse yok Rahman-ı Bütün rahmet merhametlilerin, rahmetlisin. Allah'tan daha sonsuz merhamet sahibi yok. Hiç kimse Allah kadar merhamet edemez. Cellecelal. Allah'tan daha merhametli kimse olamaz. Dil annenin, dil babanın evladına gösterdiği merhametten Allah'ın merhameti daha çoktur. Öyle değil mi? O halde Allah adaletlidir. Allah merhametlidir. Sonra bütün kainatın nakışlarında ilahi bir çizgiyi daha göreceğiz o da hikmet. Hikmet-i ilahiye. Allah'ın hikmeti her yaratılmış olan her mahlukun üzerinde zahirinde batınında eşkalinde, efalinde Allah'ın hikmetlerini göreceğiz. Allah'ın rahmetini göreceğiz. Allah'ın adaletini göreceğiz. Bir de bunun yanında Allahu Azim Azimüşşan'ın kudretini göreceğiz Rabbül Alemin her şeyde her şeyde kudretini ızhar ediyor kudretini ızhar ediyor mesela bir ağacın yaprağını elinize alın ve bakın bir ağacın yaprağı o yaprağın üzerinde Allah'ın adaletini göreceksiniz Allah'ın rahmetini göreceksiniz Allah'ın hikmetini göreceksiniz Allah'ın kudretini göreceksiniz dört sıfat hmm. e adalet bu ağacın yaprağında bakınız düşündüğümüz zaman bulacağız bunları insan tefekkür cihazıyla beraber yaratılmıştır düşünme kabiliyeti insanın en güçlü vasfıdır tefekkür, sütür sahibi olmak. Bakınız ağacın yaprağının neresinde adalet var? Ne? Allah'ın adaletini nasıl anlatıyor? Efendiler zaman zaman söyledik mevzu geldikçe tekrarı icap ediyor. Biliyorsunuz ağaçlar işte toprağın üzerinde kıyam halinde ayakta tecelli eden varlıklardır. Toprağın içinde kökleriyle ağacın kökleri var. O köklerle gıdasını, suyunu gıdasını topraktan alarak yaşıyor. Koca ağaç. Gıdasını ve suyunu toprağın içinde kökler vasıtasıyla alıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzünde şu anda öyle ağaçlar var ki, bu hususlarla ilgilenen kardeşlerimiz biliyorlar, bugüne kadar şu yaşadığımız devirde en yüksek ağaç, en uzun ağacın hangi ağaç olduğunu merak ederek ilim adamları araştırmışlar, Afrika'da bir ağaç bulmuşlar, Afrika'da ağacın adı okaliptüs okaliptüs ağacı 164 metre yüksekliğinde bir ağaç <gülüyor> 164 metre yüksekliğinde bir ağaç tabi tepeden tırnağa yapraklarla dolu yaprak yaprak yaprak fakat Allah'ın adaletine bakınız ki en aşağıdaki yaprağın Aldığı suyu hem yukarıdaki yaprakta aynı eşitlikte alıyor, adalet sağlanmış. En aşağıdaki yaprağın da aldığı su, su miktarı aynı. 164 metre yüksekteki yaprakta aynı eşitlikte suyu alıyor. O kökler suyu eşit dağıtıyor. Hangi kudrette? Allah'ın adaletiyle. Sen altıncı kata suyunu çıkaramıyorsun. Apartmanın yedinci katına su çıkmıyor. Ama Allah'ın apartmanı olan yüz dört metre yüksekliğindeki ağacın en altındaki yaprağa da su eşit olarak çıkıyor, en üstündekine de eşit olarak su çıkıyor. Niye? Allah adil-i mutlattır benim için. Eşit. Bak bir yaprak sana adalet ilahi gösterdi işte. Beşerin takatı yetmez buna. Beşer olacak bir şey değil bu. Nitekim bugün ilim adamları, ilim âlemi bu 164 metre yükseklikteki ağacın hem tepesindeki yaprağa suyu pompalayan, suyu çeken emme basma tulumbanın ne olduğunu bilmiyor. Neyine sıkıyoruz oraya? O köklerle ne? Neyine çıkıyor oraya? Bu emne, basma, tulumda ne? Kim gönderiyorsa tepeye onu? İlim şu. <Sessizlik> Allah adaleti emretmiş ve bütün tabiatta adaleti mutlaka'yı teşhis etmiştir. Sadece ağaçlardan öyle bakınız bir de insanlardan bir misal göreyim. Belki meseleyi uzatıyorum ama düşünce semberimizi genişletelim diye bunları söylüyorum belki bu kadar uzatmaya lüzum yok ama ilahi nakışları tabiat üzerinde görmeye alışmalıyız ki bütün suallerimiz çözülsün kendimiz cevap bulalım kimsenin ağzına bakmayalım bakınız insanlar üzerinde nasıl adalet sağlanmış Aynı zamanda adalet, yanında rahmeti de göreceksiniz demiştim. Hikmet-i ilahiyeyi de göreceksiniz. Kudret-i ilahiye, dördünü beraber göreceksiniz. Her şeyde budur sıfat var. Mesela insanlar. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, soğuk yüklimlerde olsun, sıcak iklimlerde olsun. Hani şimdi kutuplar var. Kuzey kutup, güney kutup, soğuk memleketlerde, Sibirya'da, Sibirya, Baltık kıyılarında, Rusya'nın o Sibirya kesimlerinde çok soğuk yerler olan, Çok soğuk yerler. Hatta kutuplarda öyle soğuk yerler var ki, buzdan yapılmış evlerin içinde yaşayanlar var. Eskim olan, buz içinde yaşıyorlar bütün evleri, köyleri, damları, meskenleri, isyanları buzun içinde. Eskimo, buzun üzerinde yaşayan insanlar var. Bir de Afrika'da ekvator dediğimiz o güneş hararetinin en çok olduğu yerlerde yaşayanlar var. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun harareti ne kadar biliyor musunuz? Vücudun harareti hani koltuğunuzun altına bir dereceyi koyup da dereceyle vücudunuzun hararetini ölçüyorsunuz ya ya ağzınıza koyuyorsunuz. O derecenin cıva olan kısmını ağzınıza koyduğunuz zaman koltuğunuzun altına koyduğunuz zaman vücudunuzun hararetini ölçüyor. Normalken Yeryüzündeki bütün insanların vücudunun harareti 37 derecedir. İster buzun içinde yaşasın, ister güneşin altında, bütün insanların vücudunun hararetinin 37 dereceye ayarlanması Allah'ın adaletini gösteriyor. 37. Nereye iki belteniz gidin, hiç değişmez. 37 dereceye bağlam. Herkes eşit. Vücut ısısında. 37'den aşağıya düşerse gittin gürültüye. 37'den yukarı çıkarsa 39, 40, 41 dediği tamam. Komaya girersin. ölü Ateş yükseldi. Hararet yükseldi. Bu 37 dereceyi bütün beşeriyetin üzerinde eşit şekilde ayarlayan kudretin İnnallâhe ye'mru bin azman Allahu azim şan haber et. bütün alemde görebiliriz bunu aynı zamanda rahmetidir de aynı zamanda hikmetidir de ve bu insanların vücut hararetini Cenab-ı Hak kendi elinde tutuyor, kendi kudretinde tutuyor, başkasına vermemiş mesela İçme suyunuzu, içtiğiniz suların, hani su sebekesi var, borularla evlere, apartmanlara dağılan bir su sebekesi var. O sebekenin başında bir adam bekliyor. Elektrik merkezinde bir adam bekliyor. Canı sıkıldı mı? O şarteli çeker çekmez elektriği sönüyor. Canı sıkıldı mı bir adamın mesela, gülmeye basınca elektriği sönüyor, karanka kalıyorsunuz. İnsanların vücut ısısının derecesini, ayarını Allah-u Teala kimseye vermemiş. Kendi rahmetiyle tutuyor. Eğer insanların vücut hararetini bir kaloriter kazanı gibi ayarlamayı bir başka insanın eline verseydi, kim kime kızarsa derecesini açar, hararet düşe adam ölüydü dünyada. Bak rahmete bak, bak hikmete bak, bak kudrete bak. Kim kime canı sıkılırsa, kalorifer kazanının derecesi aşar gibi adamın hararetini açardı, saplardın hararetten, ölür giderdin. Kimseye bırakmamış seni. Kimsenin azabına bırakmamış. Kimseye bu imkanı vermemiş. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْنْ kadir kendisi tutuyor. وَهُوَ اَحْتَمُ الْحَاكِم۪ينَ hikmeti kimseye vermemiş. <gülüyor> Rahmetliler rahmetlisi kimse vermemiş tepelenmiyesin diye Aziz müminler Tabiatta, eşyada, bütün mahlukatta bu ilahi adalet nakışlarını ilahi kudret nakışlarını ilahi hikmet nakışlarını ilahi rahmet nakışlarını görebiliriz dedim ve bu misallerle de görmek mümkün olduğunu anlatmaya çalıştım o halde madem ki Allahu Teala adildir madem ki rahimdir madem ki hakimdir madem ki kadimdir o halde mahşer günü Mekke-i Mükerreme'de Yetişen, büyüyen, yaşayan, bir adamı adamın, bir insanın hesabıyla hiç dinden, imandan, İslam'dan haberi olmayan, bir memlekette dünyaya gelen, yaşayan, büyüyen ve ölen insanın hesabı aynı olmayacaktır. Aynı olmayacaktır. Oraya geleceğiz çünkü adalet ilahiyet tecelli edecek. Rahmet-i ilahiyete tecelli edecek. Hikmeti, kudreti ilahiyete tecelli edecek. Aziz Zü'l-millet yeryüzüne insan gelirken hani madem ki Rabbül Alemin insanları beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye yarattığını beyan ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلّٰى لِيَعْبِدُونَ Tefsir alimlerimiz لِيَعْبِدُونَ kelimesini لِيَعْرِفُونَ şeklinde de tefsir ediyorlar, beni tanısınlar مَعْرِكَةِ ilahiyye Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine taakul etmek, tefekkür etmek ve bunu anlayabilmek bir kabiliyet meselesidir. Madem ki insanı kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır, kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, şüphesiz ki insana dünyaya gelirken Allahu Teala insana kendisini tanıma kabiliyeti verecektir. Kendisini tanıma kabiliyeti. Hiç şenay bu söyler mi? Hem bana ibadet etsinler diye yarattın, hem beni tanısınlar diye yarattın desin, hem de kendisini tanımak için insana bir cihaz vermesin. Öyle şey olur mu? Demek ki beni tanısınlar, bana inansınlar, bana ibadet etsinler diye Yarattım dediği insana Allah'ı tanıma Kabiliyeti verecektir Vermesi olmaz Bu kabiliyet dedir. Allah'ı tanıma kabiliyeti Nedir insanda Tek akıl akıl Akıl Akıl akın vermiştir Akılla Alemde Allah'ın varlığını fark edebiliriz akıl ile alemde Allah'ın birliğini anlayabiliriz. İşte demin söyledim, yeryüzündeki bütün insanların vücudunun ısısını, hararetini 37 dereceye ayarlayan, bir tek dereceye, tek dereceye ayarlayan Allah'ın tek olması, Allah'ın vahidine hayd olmasını gösteriyor eğer iki tane Allah olsaydı haşa üç tane Allah olsaydı birisi otuz yedi dereceye bağlayacak birisi kırk dereceye bağlayacak birisi otuz dörde bağlayacak rakam tefavut edecek parçalanacaktı eşit olarak tek derece Tüm bunlar akılla anlaşılan şeylerdir demek ki kendisini tanıyabilmemiz için Allahu u tanımak için Allahu u Azimüşşan'ı bilmek için Allahu u Azimüşşan'a ibadet etmek için bize bir kabiliyet, bize bir yetenek bize bir imkan, bize bir özellik tanınmıştır o yalnız insanlara verilmiş olan akıl cihazı akıl nimedidir akıl yeryüzüne gelirken bizi akılla akli melekeyle beraber getirmiş bulunması bir gayeye hikmete binaendir Allah-u Teala akıl nimetini gayesiz vermiş olamaz akıl nimetini akıl kabiliyetini akıl cihazını gayesiz yere vermiş olamaz göz de öyle kulak da öyle bu gözlerini niçin verdi bize bir gaye var hepiniz biliyorsunuz bizim bu gözlerimiz nerede takıldı bize bu kulaklarımız nerede takıldı bize bu elimiz ayaklarımız nerede takıldı ana rahminde sen ana rahmindeyken o karanlık yerdeyken her tarafı kapalı yerdeyken hiçbir işit pencere mencere yokken Allah-u Teala sana iki tane göz taktı İki tane kulak taktı Elini ayağını taktı Nerede ana rahminde Senin ne haberin var E canım ana rahminde göze ne var Doğru Ana rahminde kulaklara ne lüzum var Öyle ya Ana rahminde ışık yok Lamba yok fener yok Ampul yok Elektrik yok Güneş yok Bir şey yok Göz orada çalışmaz ki, niye bu gözü taktı Allah? Bir dünyaya geleceksin, güneşli bir dünyaya. Güneşten istifade edesin diye, güneşin ışığında eşyayı göresin diye, daha dünyaya gelmeden sana göz taktı Allah. O halde dünyadaki eşyanın, tabiatın, alemin, etrafın, arzın, semanın Yaratıcısı kimdir? Onu tanıyasın diye sana bir de akıl verdi. Akıl. Vermeden hayata getirmez. Vermeden hayata getirmez. Bu gözleri, kulakları boşuna göremez, Vermiş olmaz allah Teala. Çok üzülüyorum. Bu gözlerini, kulaklarını, ellerini, hayatlarını... Allah yolundan başka yollarda kullananların haline acımak lazımdır merhamet etmek lazımdır hiç unutmam ne zaman bu konular açılsa gözümün önüne geliyor bir mobilya mağazasında oturuyoruz bir müslüman kardeşimizin sohbet ediyoruz mobilya satın almak için iki tane polis memuru temiz, tertipli, güzel iki tane polis memuru kardeşimiz geldi. Oturuyoruz kalabalığınız böyle başımıza geldiler. Dini sohbet yapıyoruz. Ayak üstünde dinlemek üzere durdular. Mağazanın sahibi ilgilendi, alakalandı. Sonra bu hocamızı tanıyor musunuz? filan dedi. Tanıyamadılar tabi. Neyse biz gayet olgun davranmak zorundayız. Bir Müslüman daima etrafına çevresine mütevazi, merhametli yumuşak anlayışlı davranması lazımdır. Çünkü Müslüman, İslam'ı aşılamaya memur olan insandır. Çok titiz olmak lazım. Kibirli, gururlu, edepsiz, şımarık olmamak lazım. Senin kötü huyların yüzünden insanları İslam'dan nefret ettiremesin. Kimsin ki mani oluyorsun sen? Kötü huylu insandan daha zararızı yaptır şey İslam için. İslam'ı anlatmada ve aşılamada kötü huylu insan. En kötü insandır. Merhametle, tevazu ile yöneldik. Nasılsınız, iyi misiniz dedikten sonra latife olsun diye bir sordum. Dedim ki peki Allah ile aranız nasıl dedim. Allah ile aranız nasıl? Ne demek hocam dediler. Ne demek yani? Yani dedim beş vakit namaz kılıyor musunuz dedim. İslam itikadına göre beş vakit namaz kılmayan adam isterse en yüksek makamın memuru olsun isterse makamı sıfatı ne olsun Allah ile arası bozuk demektir. Mesele budur. Yaratılışının gayesini unutmuş demektir. Yaratılışımızın gayesinin bir ibadetti. Allah'a kul olmaktı. Namaz kılmayan adamın Allah ile arası bozuktur. Dikkat edin. Efendim benim kalbim temiz. Hoşçak bu. Beş namaz kılıyor musun kılmıyor musun? Ben buna bakarım. Kalbinde ne var, ne yok onu ancak Allah tahsil eder. Nahnu biz zahir, vallahu yalemur <gülüyor> Kalbin ahvalini Allah bilir, biz zahire hükderiz. Ben senin namazına bakarım, kalbine bakamam. Kalbin kafalı bir kutu, onu yalnız Allah bilir. Kimi kandırıyorsun sen? ''Namaz kılmayan adam, Allah ile arası aşık olan adam, Allah ile arası bozuk olan adam, fasık adam, gün adam.'' Mesele bitmiştir. ''Evet'' dedi adam, ''Hocam'' de, ''Namaz niyaz kılıyor musunuz?'' diye ''Hocam'' dedi, ''Yok'' dedi. ''Şu ana kadar'' dedi, ''Nasip olmadı, alnım seceye gelmedi'' dedi. Memur adam. mutlaka İslam'ı aşılamaya çalışın ondan sonra hüküm verin bunun sakalı yok bunun şalları yok bunun sırası böyle bunun burası böyle diye dışarıdan hüküm vermeyin İslam'ı anlatın yazık etmeyin kendinize dıştan hüküm vermeyin onlarla konuşun onlara emredil maruf edin Onlara nehri münker edin, onlarla konuşun, onların ıstırabını cümleyin, onların bu hareketlerin ne olduğunu anlayın. Peki sizi namazdan geri koyan ne diyorlar bu polis memurlarına? Müslüman arkadaşlar, amenna dediği zaman... Sağ elini öyle kalbinden çarpıyor ki ses veriyor böyle. Amen ne diyor? İman etmiş adam. E peki sizin namaz kılmaktan geri koyan nedir? Efendim işte dünya meşguliyeti dedi. Dünya meskûliyeti. O işte efendim dünya. İşte çocuklarımızı evlendiriyoruz. Kızlarımızı gel. İpek e zaten mülk almaya da gelmiş ki kızına verdi. Yani sizi Allah'a ibadetten geri koyan dünya mı? Evet, evet, dünya dedi. Peki gel bakayım buraya. Şimdi söyler misiniz dedim için oturdular sohbet ediyoruz. Çok tatlı bir sohbet. Şu İstanbul'un tamamı Boğazlar, Köşkler, Yalılar, Çamlıca tepesinden tuttu her taraf. Bütün İstanbul'un mülkiyetini Tapusunu, parasını, arsasını, kasasını, matasını İstanbul'un tamamını sana verelim Sen de şu iki tane gözünü çıkar bize ver deseler Kabul eder misin dedim Katiyem dedi, ne demek dedi Hiç kabul etmem dedi ona o etmesin Bütün İstanbul'u sana veriyorlar İki tane gözünü ver İstanbul sen nasılsın diyorlar Yok hocam dedi Gözünün görmediği İstanbul'u kabul etmem Demek ki terazinin bir gözüne İstanbul'u koysalar, öbür öbür gözüne iki tane gözünü koysalar, o iki gözün ne evet. E peki sana bu kadar kıymetli olan iki tane gözü veren Allah'a neden 24 saatte bir saatini vermiyor, neden namaz kılmıyorsun deyince hocam vallahi atlısın dedi. Hemen bu akşamdan itibaren gusül abdest namaza başlayacağım bir Ve halen geliyor namaz. Bir sualle ya. Biz İslam'ı anlatabiliyoruz. Biz İslam'ı aşılayabilmiş değiliz. Bizde taasluk var. Bizde tembellik var. Bizde çok kötü bir dıştan hüküm vermek var. İslam anlatılmalıdır. Ne demek? O iki tane gözü vermeye razı değil bütün dünyayı verseniz. E size bu kadar kıymetli iki cihazı, iki pencereyi vere veren Allah'a 24 saate bir 1 saatinizi namaz kılmak için neden vermiyorsunuz diyince insaflı adam düşünüyor, inanıyor ve kabul ediyor. Daha ne istiyorsun? Efendiler? Bütün mesele, bütün mesele insanları düşündü. allah Teala bana ibadet edin dedi mi, dedi. Beni tanıyın dedi mi, dedi. Kendisini tanımamız için bize kabiliyet vermiştir. Akıl kabiliyeti, fikir kabiliyeti, tefekkür kabiliyeti. Onu işleteceksiniz. İşte tebligat yapmak bu demektir. Adamın aklını işletin, çekilin kenara. O anlar o. Aklına hitap edeceksiniz. Mefsine, keyfine değil. Neden atıldığını söyleyeceksiniz. Bakınız bir şey daha başıma geldi. Kendi şahsi müşahadem olsun olduğu için söylüyorum. Hani sırf ibret diye naklediyorum. Başka bir şey gelmesin aklınıza. altında kaldığımız günlerde hücrede yerin dibinde bodrumda kap karanlık hücrede bulunurken etrafımızda bir sürü aşırı solcu komünist militanlar vardı her taraf onlarla dolu zavallı gençlik yakalamışlar getirmişler yakalamış getirmişler kimisi ise falan yol plan yol falan örgüt falan örgüt Hani isimleri bile insanı tiksindiriyor yani. Etrafımızda mı onlarla? Yılın insan tutulmuş Hiçbir Hiçbirisinde Allah'a bir tek kelimeyle iman yok. Hiçbirisi nasıl Allah'a inanılır, nasıl yalvarılır, nedir bir kelime bilmiyorlar benim de bir hoca olduğumu tabi duydular orada soruyorlar sen niye geldin sen niye geldin ben hoca filan deyince şaşırıp hoca mı hoca mı neyse burada diyorlar hepsi örgüt elemanları yani işte olur böyle şeyler insanın başı her şeyi geçer. konuşmak istiyorsunuz konuşmuyorlar bir tanesi sokundu bir araba. da zaten göz altındasınız ruhi sıkıntı patlayacak haldesiniz ne olacağınız belli değil tahliye mi tutuklama mı sürgün mü işkence mi ceza mı orada birisi sokuldu da üniversitenin bilmem ne, fakültesinde okuyan bir talebe bir örgüt üyesi bir aşırı sol militan eleman ya hoca dedi seni görmüşken sorayım dedi Allah, Allah var diyorlar Allah var mı ya falan. Öyle şey olur mu diyor bana. Aynen böyle. Ne bu? Ne Allah'ı ya? Allah olur mu? Ben hoca diyorlar? bana. Üniversite talebesi bu ya. Siz bu gençlerin öyle dilden bile anasist olduğuna kahne bulunuyorsunuz. Hayır. Bu gençler önce Allah'tan ve Hazreti Muhammed'den kıparıldılar. Önce düğümü inançları yıkıldı bunların. Bu gençlereksin el atmadı, elatmadı komünistel el attı. Şu sarı elinde gördüğünüz Kur'an'a yemin ederek söylüyorum, bu üniversiteye gelen Anadolu'dan akıl akın gelen çocuklarla gençlerle Müslümanlar alakadar kadar olmadı. Onlara yurt, onlara yuva, onlara el, onlara insan Müslümanlar vermedi, komünistler verdi. Müslüman zenginlerden davacı, apartmanı olan, fabrikası olan, sezahı, işi, gücü olan Müslümanlardan bugün yüzü ve yeryüzü davacı olacak. Anadolu'dan gelen bu gençlerle niçin ilgilenmediniz? Neden komünist örgütlere kaptırdınız? Neden sonculara kaptırdınız? Bu gençleri hiçin Kur'an'a göre, İslam'a göre terbiye etmediniz. Rabbiniz sormayacak neyi apartman sahipleri? En utanmaz zenginler, hayasız zenginler. Bu gençleri nasıl kapdırdınız komünistlere? Ey yazlık selbasında, kışlık selbasında olanlar. En sermayesine toplanlar. Ey kasasına, sefesine katılıp duranlar, eşya toplayanlar! Bu gençlerle neden ilgilenmediniz? Bu gençler ne için Allahsız kaldı? Bu gençler için Kuransız kaldı? Bu gençlere niçin için ilgi duymadınız? Bunları gökten gelen melekler mi terbiye edecekti? Bunları semavi mahlukat mı terbiye edecekti? Neden bunlara yük açmadınız? Neden bunlara İslami malumat vermediniz? Neden bu gençlere sahip çıkmadınız? Neden bu örgütlere kaptırdınız? Neden bu zavallı gençleri vacara ile getirdiniz? Hızlı değil bu gençlere? Bu gençler Fransızların mı? Bu gençler İngilizlerin mi? Bu gençler İtalyanların mı? Hayır! Müslüman bunlar Türk milletinin gençleri! Niye acımadınız bunlara? Bu imansız profesörler, bu çağrı profesörlere neden terk ettiniz? Cinsiz profesörler, vatan haini profesörler, akıl birer birer gözaltına alın alınıyorlar, yakalanıyorlar. Bu kürsüde konuştuğum zaman beni haksız görülenler vardı. İmandan Kur'an'dan haberi olmayan profesör, vatan dost olamam, neslinin tergili olamaz. Bu nesillerin eline, bu gençleri Allah mı Allah var diyorlar? Ya Allah diye bir şey var mı diye soran bu zavallı gençler eline, bu silahları kim verdi? Bu kitapları kim verdi? Bu ergilleri kim kurdu? Bütün bu suallerin cevapları verilecektir. Bu vatanı, bu milleti parçalamak, bölmek, yıkmak, uyutmak için herkese bir alanlardan mutlaka teker teker hesaçlanması gerekecektir. Evet. Mülim ve Müslüman kardeşlerin hiç kimse durduk yere dinsiz olmaz. Hiç kimse durduk yere imanını kaybetmez. Hiç kimse durduk yere komünist olmaz. Onlar işlenmiştir, onlar kapılmıştır, onlar sapılmıştır, onlar alınmıştır, onlar çalınmıştır, onların beyni yıkanmıştır, zihni var olmuştur. Sen sahip çıkmadın, onlar sahip çıktı. Onlara kucak dolusu para verdiler, onlara silah verdiler, onlara emir verdiler, onlara plan verdiler, onlara imza verdiler. Kendi kendine mi bunlar bu hale geldi? Evet. Allah var diyorlar. Ya hoca doğru mu Allah diye bir şey var mı diye bana soruyor adam. Üniversitede okuyan bir militan, bir komünist. Dedim ki yahu tabi ismi filan da var söylenmez burada bizim yok. Allah olmaz mı dedim kardeşim. Allah olmazsa hiçbir şey olur mu? Ne demek Allah olmasa? anlattım anlattım fizikten, kimyadan, elektromanyetik dalgadan, senden, matematikten, yani aklımın, fikrimin, kafamın idrak ettiği misalleri, örnekleri, modelleri anlattım anlattım, adam dinliyor ama hala tereddüt var, itiraz ediyor, dalga geçiyor, ya Allah Allah mu diyor, herkes bir Allah ya diyor. Kabul etmiyor, inanmıyor, kaçıyor, gülüyor, yılışıyor, şımarık, itiraz ediyor, gırgır geçiyor. Korkunç bir şey bu. Hepsi böyle. Nesil? Üniversite mahvolmuştur. Bugünkü eğitim ve öğretim kadrosuyla üniversitelerimiz kokuşmuştur. Kokmuş. Ne yaparsanız hep olmaz buna ıslahı gerekmektedir. Nesli içimden geliyorum. O hücrelerde, o yerlerde bütün komünist kişileri gördüm, sordum, tanıdım, tanıştım, anladım. Korkuş bir hadise. Aklım tırmalandı. Zihnim durdu orada benim. Siz ne gördünüz ki? Ne farkındasınız siz? Dışarıdan işte dükkanınızla meşgulsünüz. Müşterinizle meşgul. Senediniz sepedi. 24 saatinizi toplasanız bir sekürdeyi doldurma sizi. Cihadınız yok, gayretiniz yok, korku içindesiniz, özellik var. Aman bir şey gelmesin, aman bir şey olmasın. Akşamleyin, sıcak çayımı şeyin, pijamamı giyeyim, televizyon seyredeyin. Derdiniz mi sizin ya? Öyle Müslümanlık mı olur? Cihadı olmayan Müslüman Müslüman mıdır? Emri bil maruf yapmayan Müslüman mıdır? İslam'ı aşılama gayreti taşımayan bir ünette İslam yoktur. Müslüman mıyız? Bizim halimiz İslam mı? Biz kimi kandıracağız? Bize Müslüman denir mi be kardeşlerim? Bizim şu korkak, ödlek, kısırık, uyuşuk, müslim, fişkin deneceğim halimiz İslam mıdır yani? Bize bakan İslam'ı bulamaz. Bizim halimize bakanlar İslam olamaz. İslam'dan kaçar. Söz verilsin sözünde durmazsın borçlanırsın, borcunu ödemezsin, yalan sende, dolap sende, dümen sende, sahtekarlık sende, faiz yiyorsun, faiz alıyorsun, ne istiyorsun sen? Hangi İslam'ı yansıtıyorsun sen? Bizim halimize bakanlar İslam'ı bulamazlar. Biz İslam'ın aynası olamadık, biz İslam'ın denlamı olamadık, biz Allah'ın şahit olamadık. Efendiler Anlattım Anlattım Sonra Kerebditsiz Allah fikrini İmam-ı Efendimiz'e Aldığımız Metotlar ve usullerine Anlatmaya çalıştım ama Çok zor Çok zor İntibat ediyorlar Fakat Allahu Teala Boş bırakmıyor tabii. Sonra insana Allah kavramını Allah fikrini Biraz anlattıktan sonra insan mevzuuna geldik. Katıksız ve tereddüksüz insanın maymundan geldiğine inanıyorlar. Bütün komünistler. Bütün komünistler vallahi ve billahi insanın aslının maymun olduğuna inanıyorlar. Tereddüksüz inanıyorlar. Saatlerce bunlar böyle olmayacağını, olamayacağını benle, fizikçe, matematikçe, biyolojik hariselerle, anatomik yapılarla, zihni, hücreli kıymetlerle insanın maymundan olamayacağını anlat, anlat, anlat saatte de gülkan patladı. Zor böyle, azıcık inanıyorum. Sonunda her şeye itiraz ediyorlar. En son dediğim ki peki siz koyunuzsiniz İnsanın bir gün yok olacağına insan hayatının bir gün bir elektrik ampulü gibi söneceğine inanıyorum dedi. İnsan vaktini doldurunca gider tıpkı bir ampul gibi hani şu ampul gibi sönecek bu hep böyle yanıdak değil ya o direnme teli, teli sönecek Şu yiyecek gidecek İnsanı da böyle amkul gibi, çelikul gibi giderler. Ötesine ahirete inanmıyor. Ne ahireti diyorum? ne cennet cehennemi diyorum? Muhammed diye bir adam haşa sunma, haşa. Fakir fukarayı aldatmak için cennet var demiş diyor. Ne cenneti ya diyor. Ve korkunç aşılanmış yani böyle. Sindirmişler, beyinleri yıkanmış, dezemene edilmiş, mahvedilmişler seni. Göreceksiniz ki inasın. Size hayal geliyor size. Konuşacaksınız ki anlayasınız yani. ile muhatap olacaksınız. Siz müşteriyle muhatapsınız. Eşya fiyatlarıyla. Bugün şu fiyat yarın bu. Hepsi eşya peşin. Ali hani bir İslami tedligat bir şey yok ki. Nesilin alemde bilesiniz. Elbise fiyatları, yiyecek fiyatları gibi. İşte efendim faiz fiyat. Fiyatlar arttı, düştü falan hep bunlar yani. Fiyasa delikoduları bunlar. En son, evet, ölüme, ölüme inanıyor. Yani ölmek diye bir şey vardır ama öldükten sonra dirilmek yalandırıyor. Ona inanmıyor. Peki, inanma. O ölüm halinde, mesela dediğim bir okyanustasınız, bir pasifik okyanusunda. Denizde gidiyorsunuz. Geminin içindesiniz. Korkunç bir fırtına çıktı. O azgın dalgalarla geminiz batmaya başladı. Geminiz batıyor. Yüzlerce yolcu batmaya, boğulmaya doğru gidiyor. Kaptanınız SOS imdat işaretiyle bir kimseye gelmedi. Batıyorsunuz. O esnada siz dedim sığınırsınız, elinizi ne açarsınız? Biz Müslümanlar dedim, inandığımız bir Allah var Celle Celaluhu, yer O'nun, gök O'nun, deniz O'nun, dal O'nun. Allah bizi görüyor, bizi biliyor derim, elimi açarım, o gemi batarken, boğulurken Allah'ıma sığınırım, mesul bir ölümle ölürüm, çıldırmam, sileden çıkmam. Ama siz Allah'a inanmadığınıza göre neye sığınacaksınız, neye elinizi açacaksınız, sizi aşan o anda sizi, hiçbir şey kurtaramıyor madde, dünya eşya iflas etti. Neye el açarsınız, neye sığınırsınız? Bence adam durdu. Lenin'e sığınmak isteseniz Lenin çoktan geberdirdin. Lenin gitti. Lenin kalmadı, çürüdü o. Stalin geberdi, kahroldu, çürüdü. Mao yine öylesine, kime sığınacaksınız? Gürdü biraz, hoca dedi, hocam demiyorlar, hocam demek yok, hoca, hoca, hoca de. Böyle hakaretçe hitap ediyorlar, hocam demek yok hiç orada. adım Hoca dedi, haklısın galiba o dedi. Haklısın galiba dedi. Hani o anda insanda bir sığınma, bir yalvarma, bir yaklaşma psikolojisi var. Neye sığınacaksın? Haklısın galiba dedi. Bizim öyle bir şeyimiz yok dedi. Öyle kaldı tabii sonra biz çıktık tahliye olduk. Hücreden çıktık. Bu delikanlı... Daha sonra o da tahliye olmuş, çıkmış. Bundan üç hafta önce vaaz ettiğim bir camide, aynen vaaz ettiğim camide vaazdan sonra kalabalık cemaatle çıkıyoruz. Bir delikanlı karşımıza dikildi. Hocam dedi, beni hatırlayabildin mi dedi. Beni hatırlayabildin mi? Baktım, giden bire hatırlayamadım, geciktim kusura bakmayın hatırlayamadım diyeceğim ne sabuk unuttun hocam dedi yahu hücrede beraber kaldıktan falanca dedi hani Allah mallah konuşmuştuk filan dedi Oo yahu sen misin filan ağlaştık sarıldık hocam dedi Allah razı olsun çıktım ben de dedi geldim fakülteye üniversite arkadaşlarla görüştüm dedi müslüman birkaç genç arkadaşımız vardı sizi sorduğum dedi bana tarif ettiler Hemen dedi abdest aldım dedi kıl ettim namaza başladım geldim dedi bir daha idrimiyeceğim dedi. Hala devam ediyor. Kızın komünisti bu adam ya. Yani. Ama boşluğa ikilmiş. Allah adına bir kelime söylemiyor. Bu zalı neslimizi kurtarmak lazım Müslümanlar. İslamı anlatmak lazım. Televizyonla anlatmak lazım. Radyoyla anlatmak lazım, her vasıtayla anlatmak lazım, korkmamak lazım. Bu vatanın ve bu milletin yegane kurtuluşu hizyanla olacaktır. Başka çare yoktur. Bu nesilleri kurtarmanın başka metodu yoktur diyorum. Allahu Teala cümlemize yardım etsin inşallah. İslam'ı anlatmak ve aşılama gayreti versin Rabbim. Böylece aziz müminler yeryüzünde Allah'a ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanlara Allah'ı bulmak bilmek ve anlamak için allah Teala ona bir kabili vermiştir. Adil olduğu için vermiştir. O da akındır dedim. İnsanların aklına hitap Allahu Allah-u Aziz bulmak zor olmayacaktır. Çok kolay olacaktır. Bu konu daha devam ediyor tabii. Genişliğine açıklamaya devam ediyoruz. Sonunda İslam fukahasının İslam kelamcıların mütekenninin dediğimiz İslam kelamcılarının İslam alimlerinin dünyanın dört tarafında bulunan çevre şartlarına görecek insanların mahşerde dini açıdan nasıl hesaba çekileceklerinin cevabını çok açık bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Hastaya tekrar buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affe. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret ile. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Uzaktan yakından toplaşan kardeşlerimi aziz eyle. Her vasıtayla bu vaaz nasihatleri dinleyen bir cümle kardeşlerimi iki cihanda Nefis ve nesillerimizi ıslah ile Yolumuzu, yönümüzü, hayatımızı İslam ile Her nefesimize kelimi şehadet ki aşk ile illallah. Hz. Diyerek bu imanla, bu tasdikle, bu ihlas ile, bu ikrar ile cümlemizi cennetine kabul edin ya Rabbi. Yeryüzünde İslam'ın sakin olması için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahrukerişan Amin ya Erhamer Rahimin Velhamdülillahi Rabbil alamin El Fatiha Evliya yurdu bu toprak Şüheda burcu bu yer Bir yıkık türbenin üstüne Hazreti Allah itirer Ben bu toprakları Ermenilere şiynetir miyim Müslümanlar Moskozlara teslim eder miyim Bizden zarar gelir ne millete, devlete, insanlara imkan var mıdır? Bütün bin nüfuzunun bu hayamide oturmadık. Kimseyi haysiyetli bir hayata şu başlarına bakın. İngilereerdi, yedik. O renkli, renkli resimler basıp satan gazeteler neyin keşine düşmüşler? Edendim falan şarkıcı, erkek mi olacak, kız mı olacak? Bu meni uğraşıyor ya ters ettikleniyor olacağı erkek olacağı insanın, milletin, devletin, hayatımızın tarihinin devrini olması lazım sevmem böyle adamları ben milletin ızdırabını bile getirmesi lazım almasan gazeteci İngilizlerin devlet radyosunda, devlet televizyonunda Türkiye iflas etmiştir zaten Türkler barbardır, insan bile değildir neşerat yapıyorlar onu için attırma gibi yazıyor pisliklere davet ediyor. Kendimize dönelim diyorum. Benliğimize dönelim, tarihimize dönelim, dinimize, inancımıza, kendi şahsiyetimize dönelim. İyi alkışlamıyor.